فَإِنَّ حَيْرَ حَدِيْسُ كَلَامُ اللّٰهِ وَهَيْرَ الْهَد۪ي هَد۪ي مُحَمَّدٍ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَاتٌ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدَاتٌ دَلَالَةٌ وَكُلَّ دَلَالَةَ فِي النَّارِ امَّا بَعْضِ Evet, muhakkak Allah'a hamd eder, ondan yardım ve muafir etkileriz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a asıldınız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. Onu saptırdığını da kimse doğru yolu iletemez. Şehadet edelim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O bir ve tektir. Onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu kulu ve resulüdür. <gülüyor> Bundan sonra... Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan ortaya çıkaran her şey bidattir. Her bidat, dalalet, her dalalette ta ateştedir. Kardeşlerim Rabbimin izni ve inayetiyle 16. sure olan Nah suresine, En-Nahl suresine gelmiş bulunmaktayız. Önceki her zaman olduğu gibi sure hakkında ben kısa bir iki bilgi vermek isterim. 128 ayettir. Nas suresi. Son 3 ayeti Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 68. ayette bal arısından söz edildiği için sureye bu at verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Allah Onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir. Allah kendi emriyle melekleri kullarından dilediği kimseye vahiy ile benden başka ilah olmadığına dair kullarımı uyarın ve benden korkun diye gönderir. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O koştukları ortaklardan münezzehtir. O insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki insan Rabbine af bir hasım vermiştir. Hayvanları da o yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı şeyler ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. Sizin için onlardan ayrıca akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken bir güzellik yani bir zevk vardır. Bu hayvanlar sizin ağırlıklarınızı ancak Güçlüklere katlanarak varabileceğiniz bir memlekete taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatli, pek merhametlidir. Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve gözlere zinet olsun diye yarattık. Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice nakil ve hastaları yaratır. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdim. Gökten suyu indiren O'dur. Ondan hem size içecek vardır hem de hayvanlarını soklatacağınız bitkiler. Allah su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden bitirir. İşte bunlar da düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardır. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emriyle hareket ederler. Şüphesiz ki bunlar da aklını kullananlar için pek çok deliller vardır. Yeryüzünde sizin için rengarenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçekten bir ibret vardır. İçinden taze et yani balık yemeniz ve takınacağınız bir süs eşyası çıkarmanız için denizi emrinize veren odur. Gemilerin denizde suları yara yara gittiklerini görmüyoruz Bütün bunlar onun lütfunu aramanız ve nimetlerine şükretmeniz içindir. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağları, yolunuzu bulmanız için de kırmakları ve yolları yarattı. Daha nice alametler yarattı. Onlar yıldızlarla da yollarına doğrulturlar. O halde yaratan Allah, Yaratamayan putlar gibi olur mu? Hala düşemiyor musunuz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Hakikaten Allah çok bağışlayan, pek esirgeyenler. Allah gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onların kendileri yaratılmıştır. Onlar diriler değil ölülerdir. ne zaman devirtileceklerini de bilmezler. İlahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanlar var ya, onların kalpleri inkarcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir. Hiç şüphesiz Allah, onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları asla sevmez. Onlara ''Rabbiniz ne indirdi?'' denildiği zaman,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 Bu azap onlara fark edemedikleri bir yerden gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki: "Kendileri hakkında müminlere düşman kesildiğiniz ortakların nerede?" Kendilerine ilim verilmiş olanlar derler ki: "Şüphesiz bugün rezillik ve kötülük kâfirleredir. Kendilerine haksızlık ederlerken meleklerin canlarını aldıkları kimseler biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diye" Teslim olurlar. Melekler onlara şöyle der, hayır, Allah sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilendir. O halde içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Kötülüklerden sakınanlara, Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman hayır indirdilerler. Bu dünyada güzel davrananlara güzel mükafat vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu gerçekten güzeldir. O yurt, girecekleri zemininden ırmaklar akan ad cennetleridir. Onlar için orada kendilerine diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Onlar meleklerin size selam olsun, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir. Kafirler kendilerine meleklerin gelmesinden veya Rablerinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Onlar Allah'a zulüm etmedi fakat onlar kendilerine zulüm ediyorlardı. Sonunda yaptıklarının cezası onlara ulaştı ve alay etmekte oldukları şey onları çepeçevre kuşatıverdi.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 Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezinde görün. inkar edenlerin sonu nasıl olmuştur? Resulüm, sen onların hidayete ermelerine çok düşkünlük göstersen de bil ki Allah saftırdığı kimseyi dinemezse hidayete erdirmez. Onların yardımcıları da yoktur. Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye olanca güçleriyle Allah'a andiştiler. Aksine bu onun bizzat kendisinin vaat ettiği gerçektir. Fakat insanların çoğu bilmez. Hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri, onları açıklaması ve kafir olanların da kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri için Allah onları diriltecek. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyecek sözümüz sadece ol dememizdir. Hemen verir. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Fakat özür dilerim eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederek sabredenlerdir. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz kişilerden sana peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun. Apaçık mucizeler ve kitaplarla gönderildiler. İnsanlara kendilerini indirtileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'anı indirdik. Kötülük tuzakları Kur'anlar, Allah'ın kendilerini yere geçiremeyeceğinden veya kendilerini bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden veya onlar dönüp dolaşırlarken Allah'ın kendilerini yakalayamacağından emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yoksa Allah'ın kendilerini yavaş yavaş tüketerek cezalandırmayacağından emin mi oldular? Kuşkusuz Rabbin çok şefkatli, pek marhametlidir. Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi? Onun gölgeleri küçülerek ve Allah'a secde ederek sağa sola döner. Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar üstlerindeki raplerinden korkarlar ve kendilerine de ne emrolunursa onu yaparlar. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, o ancak bir ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Göklerler, göklerde ve yerde ne varsa onundur. Din de yalnız onundur. O halde Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız ona yalvarırsınız. Sonra da sizden o zararı giderdiğimizde içinizden bir zümre hemen raptlerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşılık nankör etmeleri için öyle yaparlar. Nankörlük etmeleri için öyle yaparlar sonucu. O halde bir süre daha faydalanın. Fakat yakında hakikati bileceksiniz. Bir de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 Onlardan birine kısmı hücrelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kaplara kesilir. Kendisine verilen müşterinin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu aşağılık duygusu içinde yanında tutsun yoksa toprağı mı görüntün. Bakın ki verdikleri hüküm ne kadar kötüdür. Kötü sıfat ahirete inanmayanlar içindir. En yüce sıfatlar ise Allah'a aittir. Çünkü O her şeyden üstün ve hikmet sahibidir.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 Onlar için sadece ateş vardır ve onlar ateşe taç konulacaklar. Allah andolsun, senden önceki ümmetlere de peygamberler göndermişizdir. Fakat şeytan onlara işlerini süslü gösterdi de iman etmediler. İşte o bugün onların verisidir ve onlar için elem verici bir azap vardır. Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirildi. Şüphesiz ki bunda dinleyen toplum için bir ibret vardır. Kuşkusu sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Zira size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından gelen İçenlerin boğazından kolayca geçen halis bir sütü içiriyoruz. Kurma ve üzüm meyveleri gibi meyvelerden hem içki hem de güzel gıdalar elde edinirsiniz. İşte bunlarda da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır. Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler yani kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye.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 ömrün en kötü çağına kadar yaşatılacak. Şüphesiz ki Allah bilgilidir, kudretlidir. Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyleyken Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar? Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hala batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Müşrikler Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerde ve yerde olanları olan rızıklardan hiçbir şey veremeyen ve buna asla güçleri yetmeyen şeylere yani putlara inanıyorlar. Allah'a bir takım benzerler icat etmeyin. Çünkü Allah her şeyi bilir, siz ise bilmezsiniz. Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık harcayan hül bir kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı? Doğrusu hamd Allah'a mahsustur. Onların çoğu bunu bilmezler. Aleykümselam ve Rahmatullahi Allah şu iki kişiyi de misal verir. Onlardan biri dilsizdir. Hiçbir şey beceremez ve efendisinin üstüne bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getirmez. Şimdi bu adamla doğru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse eşit olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması ise göz açıp kapama gibi veya daha az bir, daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz Allah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 Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükunlu yeri yaptı. Sizin için davar derilerinden gerek göç göçgönünüze, gerekse konaklama gününüze kolayca taşıyacağınız evler, günlerinden, yapı ağlarından ve kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız bir ev eşyası ve ticaret malı meydana getirdi. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yarattı. İşte böylece Allah, Müslüman olmanız için üzerinize nimetini tamamlıyor. Ey Resulüm! Yine de yüz çevirirlerse artık sana düşen ancak açık bir tebliğden ibarettir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler. Sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirdir. Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün, artık ne kafir olanlara, net, e, özür dileyim, artık ne kafir olanlara ve onların özür dilemelerine izin verilir, ne de onların özür dilemeleri istenir. Uzun medenler azabı gördüklerinde, artık onlardan azap affedilmez, onlara mühlet de verilmez. Allah'a ortak koşanlar, ortak koştukları şeyleri gördükleri zaman derler ki, Rabbimiz. İşte bunlar e, seni bırakıp da tatmış olduğumuz ortaklarımızdır. Onlar da bunlara siz mutlaka yalancılarsınız diye söz atarlar. O gün Allah'a teslim bayrağını çekerler ve uydurmakta oldukları şeyler de onlardan kaybolur gider. İnkar edip de insanları Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte onlara yapmakta oldukları bozgunculukları sebebiyle asaflarını kar arttıracağız. O o gün her ümmetin içinden kendisine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üstüne şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu kitabı da sana ve her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri Fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Anlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yapacağınız şeyleri pek iyi bilir.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 Dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız. Yeminlerinize aranızda fesada araç edinmeyin. Aksi halde İslam'da sebat etmişken ayağınız kayar da insanları Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle dünyada kötülüğü tadarsınız. Sizin için ahirette de büyük bir azap vardır. Allah'ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin. Şayet anlayan kimseler iseniz, şüphesiz Allah katında olan sevap sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir. Allah'ın katındakiler ise vakidir. Elbette sabırlı davrananlar yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi, iyi amel isterse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz. 98 Kur'an okuduğum zaman okulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki, iman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun yani şeytanın bir hakimiyeti yoktur.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 Onlara müjde vermek için Rabbin katından hak olarak indirdi. Şüphesiz biz onların, Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor dediklerini de biliyoruz. Kendilerine, nis kendilerine nispet ettikleri şahsın dili yabancıdır. Halbuki bu Kur'an apaçık bir Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Kuşkusuz Allah onları doğru yola iletmez. Ve onlar için elem verici bir azap vardır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar ancak yalan uydurur. İşte onlar yalancıların kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse, kalbi iman ile dolu olduğu halde inkara zorlanan başka, fakat kim kalbini kafirliğe açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu azap, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu hidayete erdirmemesinden ötürüdür. İşte onlar Allah'ın kalplerinin kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir ve onlar kafirlerin gaf kendileridir. Şüphesiz onlar ahirette ziyanı uğrayanların ta kendileridir. Sonra şüphesiz Rabbim eziyet edildikten sonra hicret edip Ardımlarla sabrederek cihad edenlerin yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayan, pek esirgeyenidir. O gün herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır. Ve herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir. Onlara asla zulmedilmez. Allah ibret için bir ülkeyi örnek verdi. Bu ülke güvenli huzurluydu. Ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıklarından ötürü açlık ve korku, korku sıkıntısını taktırdı Andolsun ki onlara kendilerinden peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmederlerken azap onları verdi Artık Allah'ın size verdiği rızlıktan helal ve temiz olarak yiyin. Eğer gerçekten yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız O'nun nimetine şükredin. Allah size sadece ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa başkalarının hakkına saldırmaksızın sınırı da aşmadan bunlardan yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak, Bu helaldir, şu da haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Kazandıkları pek az bir menfaattir. Halbuki onlar için elem verici bir azap vardır. 118. Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonra şüphesiz Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan sonra da bunun ardından tövbe edip durumunu düzeltenleri bağışlayacaktır. Çünkü onlar tövbe ettikten sonra Rabbin elbette çok bağışlayan pek esirgeyenlerdir. İbrahim gerçekten Hakk'a yönelen, Allah'a itaat eden bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ona dünyada güzellik verdik. Muhakkak ki o ahirette de Salihlerdendir Sonra da sana doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine uyu. O müşriklerden değildi diye vahyettik. Cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz kılınmıştı. Kıyamet günü Rabbin,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 Eğer ceza verecekseniz, size yapılan işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan dolayı kederlenme. Kurmakta oldukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah, kötülükten sakınanlar ve güzel emel edinenlerle beraberdir. Sadaka Baridesi